32 Taha El Hariri rahmetullahi aleyh 1803 1875 Taha El Hariri rahmetullahi aleyh Hicri 1220 Miladi 1803 senesinde Musul vilayetine bağlı Erbil'in Harir kasabasında doğdu. İlk tahsilini Erbil'de yaptı. Kur'an-ı Kerim'i etti. Bağdat medreselerinde ilim tahsil ederek yüksek seviyede icazet aldı. Zahiri ilimleri ikmal ettikten sonra, Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Erbil'deki halifesi Hidayetullah Efendi'nin hizmet ve himayesine girdi. Hidayetullah Efendi rahmetullahi aleyh, Muhammed Esad Efendi'nin dedesidir. Tahel Hariri rahmetullahi aleyh, daha sonra devrin büyük şeyhi Seyyid Tahel Hakkari rahmetullahi aleyh ile önce rüyada, sonra da bizzat kendisini ziyaret ederek görüşmüş ve bir müddet sonra da şeyhi tarafından kendisine icazet verilmiştir. İyi bir tahsil görmüş, kendisine itibar edilen, Muhterem bir şahsiyet olan Tahel Hariri Rahmetullahi Aleyh, Erbil ve Musul bölgelerinde yaklaşık 40 yıl halkı irşatla meşgul olmuştur. Şeyhinin yaptığı gibi o da sohbetlerinde zaman zaman İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatından okuyup şerh ederdi. Zamanın irşat kutbu olan Tahel Hariri Rahmetullahi Aleyh, Hicri 1292- miladi 1875 senesinde vefat etti. Kabri Harir'dedir. Tahel Hariri rahmetullahi aleyh vefatına yakın kendi yerine halifesi Muhammed Esad Efendi'yi bırakmak istediğini beyan etti. Esad Efendi rahmetullahi aleyh ise bu mühim vazifenin üstadının oğluna tevdi edilmesini istirham etti. Şeyh Taha Rahmetullahi Aleyh, oğlum ben varken vardır, benden sonra o da yoktur. Siz layık olduğunuz için bu emaneti ben size tevdi ediyorum buyurdu. Hakikaten Taha'l-Hariri Hazretlerinin buyurduğu gibi, oğlu kendisinden altı ay sonra vefat etti. İrşad vazifesine Muhammed Esad Efendi devam etti. Hikmetli sözlerinden, Keşif ehli Salik ile keşfi kapalı Salik'in hali, Gözü görenle gözü görmeyen iki kişinin Hicaz seferine benzer. Her ikisi de yol boyunca devamlı olarak gayelerine yaklaşmaktadırlar. Fakat gözü görmeyenin sevabı daha çoktur. Seyr-i sülükte de keşfi olmayan Salik her ne kadar görünmüyorsa da, Devamlı terakki halinde olduğu için keşfi açık olandan daha kazançlıdır. Muhammed Esat Efendi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur: "Üstadım Şeyh Tahel Hariri rahmetullahi aley hayvanların Allah'a insanlardan daha çok ibadet ettiğini söylerdi."